Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselam ala Muhammed ve ala sahbihi İslamdan çıkartılan eee işler e, çoktur. Sözler, iddialar çoktur. E, bin taneden de daha da, daha çoktur Allah korusun. Onun için bizim dilimizi örmemiz lazımdır İslam'dan çıkmayım diye. Ve hep bir zaman Allah'tan bu İslam'da kalayım diye ona dua etmemiz gerekir. Bu bir ikincisi İslam'dan çıkan e, ne? E, baş kovulara şudur. Şirk. Birinci konu şirk. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Nasıl Allah'a ortak koşmak? Yani mesela örnek olarak söylüyorum Allah'tan başkasından e, Allah'ın yapamadığı bir de ondan yardım istenek. Veyahut da ne? E, ona e, kurban kesmek. Yani onlarla kurban kesmek veya hatta ne ona ruku ve yapmak veya hatta e, yani e, o mahlukun e, hükmüne tam olarak uymak yani O makluluk ne yapmak? Hüküm çıkartması. O ne hüküm çıkartması? Allah'tan başka hüküm çıkartıp e, o hükümü kabul edip o hüküme razı olmak gibi. tamam Üçüncüsü ne arkadaşlar? Hiç şüphesiz e, İslam'dan çıkarttan başlı başlıklar e, Allah'la bizim aramızdaki ne? E, aracılık kılmak. Aracılık. Yani ben Allah'a dua edemem. Yalnızca başkasına dua ederim. Allah, e, çünkü ben günahkar kişiyim. Günahkar kişiyi Allah duymaz. Başbakan'a vezirle, milletvekiliyle ulaşır e, denilmek gibi e, sözler. Ya. Bunlar yanlıştır İslam'da. E, bunlar e, Kureyş kafirlerinin e, değildir. Şüphesiz ki bu, bu düşünce, bu fikir, bu inanç e, Allah e, İslam'dan kişiyi çıkartır. Üçüncüsü e, mesela baş olan, üçüncü baş bizi İslam'dan çıkartıran ne? müşrikleri küfürlendirmemek. Yani Hristiyanlar, Nasrani'leri yahutlara, macutlara kafir dememek. E, veyahut da onların küfürlerinde e, ne yapmak? E, şüphe duymak. Hiç e, şüphesiz ki bu kişi Davut'a ne? inkar etmemiş oluyor. kelime-i tevhidi tamamlanmamış, getirmemiş dese bile getirmemiş oluyor. Dördüncü e, engel dördüncü iş Allah'tan çıkartılan İslam'ı iptal eden dördüncü iş başına ne arkadaşlar e, yani neye inanmak Peygamber Efendimiz'den başka bir kişinin dayıbına, e, kanunları daha iyidir Onu, onun hüda'sı daha iyidir diye bir inanmak ve o kanunları alıp razı olup e, o kanunlarla hüküm yapmak yani e, Ve beşinci iş ne? Peygamber Efendimizin getirdiği şeriata buğz etmek, onaylamamak, sevmemek, çirkin görmek, tiksinmek, ee, alay etmek gibi cennet ve cehennemle alay etmek. Peygamber Efendimizin getirdiği ee, namaz, zekat, sıyam, salat gibi işlerle alay edip ee, veyahut da Peygamber Efendimizin kendisiyle sahabelerle alay 6 e, Altıncı, yedinci başlarına sihir, büyücülük, büyücülük güçlük işi Allah korusun. Gerçek olarak asıl olarak İslam'dan çıkartır. Mesela karı-koca arasına sevgi yapmak için büyücülük yapmak. Veyahut da karı-koca arasını ayırmak için e, büyü yapmak. Bu ne? İslam'ı Allah bu kişi yapan kişi hiç şüphesiz ki İslam'dan çıkar Allah korusun. E, 9. 8. ne arkadaşlar? Kafirleri sevmek. Onlara yardım etmek. Onlara dost edinip onlarla e, ne? Din İslam'ı ne? Bu dini, dini dinlerini onaylamak eee onları dost edinmek, onları kalpten çok sevmek, onların dillerini yapmak, onları ulaşıp birleşip sevip ne göz boyun boyuna olup Müslümanlara buz etmek. 9. gün arkadaşlar. 9. ne demek? yani 9. başlık eee Hakk'a İslam'ı. Kim ki yani bazı kişiler, bazı kişilerine eee bazı kişiler e, caiz olur deyip mesela peygamber efendimizin şeriatından e, çıkması caizdir demek. Mesela e, bu peygamber efendimizin şeriatı yalnızca Araplara gelmiştir demek. Veyahut da e, me, kim ki mesela şimdi Musa aleyhisselama uyursa hiçbir şey olmaz demek. Bunlar Allah korusun İslam'dan çıkartır. dövme Arkadaşlar onuncu olarak e, din Den, e, din, din Allah'ın dinine sırt vermek kabul etmemek Allah'ın dinine sırt vermek kabul etmemek, öğrenmemek öğrenmek istememek e, ne yapmak e, sen bana söyle e, yani e, bir öğrenmemek öğrenmek istememek, şirki bilmemek devhidi bilmemek, onlarla ilgilenmemek, bu neyi İslam'ı Allah korusun, insanı İslam'dan çıkartır O billahi taufiq